Düşmelek'ten merhaba. Bu gecik seçkimizi son dönemde inanan deneysel kayıtları ayırdık. Açılışta kulak verdiğimiz isim ekmeğini teyp döngülerinden kazanan Michigan menşeli deneysel müzisyen Aaron Dilloway'dı. Aynı zamanda 2005 senesinde ayrıldığı Noise ustaları Wolfhires'ın da kurucu üyesi olan Dilloway, yılgın ses örtüsüne rağmen merak duygusunda da kaşımaktan geri kalmayan The Gag File isimli bir uzun çağrı Az önce bu kayıttan Borne'in'e meyzi dinledik. Sırada 1970'lerin folk gitaristi Mike Cooper var. 2014'te Paradise of Bachelors etiketinden yeniden yayınlanan kayıtları aracılığıyla daha genç bir dinleyici kitlesiyle buluşan ama aradan geçen onca yılda folk ve blues gibi türlerden uzaklaşıp daha deneysel sularda yüzmeye başlayan 74 yaşındaki Cooper, şimdi de radyo cızırtıları, atonal gitar sesleri ve alan kayıtlarından müteşekkil türsüz bir uzunçalarıyla ses verdi. E, Raft isimli bu kayıttan Raft 21 Guayokil Tutalye kulak vereceğiz şimdi. Ardından Meksikalı kompozitör Diego Lozano tarafından bestelenip, gitarist Hector Murrieta tarafından icra edilen, bu anlamda yaratıcı ve uygulayıcı arasındaki gerilimden beslenen, Scopes uzunçaları yer alacak seçkimizde. Bu kayıttan da huzursuz, belirsiz ve tereddüt hissiyle damgalı Perpetuum Mobile, The Light Unbearableness of Being'i seçtik. <Gülüyor> Thank <laughs> you. Baltimore menşeli dark ambient etiketi Malignant'dan son dönemde gün yüzü gören bir kayıtla devam ediyoruz seçkimize. Peter Windle ve Kietil Ottersen'den müteşekkil Dotsmaskin Norveç tarihinin en karanlık sayfalarından birini 17. yüzyılda vuku bulan cadı avlarını konuk aldıkları full standing band albümlerinde atonal melodileri, düşük frekansda akan sesleri, kasvetli ve şiddetli gürültüleri ham madde olarak kullanıp ortaya kabuslara fon müziği olası bir iş çıkarmış. E, bu kayıtta yer alan Hexamithin'in ardından Uyanıp yüze bir su çarpma babında Danimarkalı ambient müzisyeni Loke Rabeck'e yer vereceğiz. Geçmişte birçok mahlasla mahsul veren Rabek, Editions Migo etiketli son kaydı City of Women'a eski projelerinde büründüğü çeşitli kimliklerden izler taşımış. Synth Pop'tan Ambient'ta, oradan Power Electronics'e birçok etkiyi bir potada dair Bu albümden de A Mass of Love gelecek. İtalyan müzisyen Gianluco Favaron'u en son memleketlisi Anacleto Vitolo ile imza attığı... ...kesif bir gürültü bulamacı olarak tanımlanabilecek Zolfo kaydıyla konuk etmiştik. Favaron yeni albümü Blank Spaces, I Don't Wanna Be Happy'de... ...yine birçok sıradan nesneyi ses kaynağı olarak belirlemiş. Camdan metale, boya kutularından taşlara, emellerine alet ettiği cisimlerden damıttığı... ...çatırtı ve çatırtıları boş bir ses tuvaline boca etmiş. Bu kayıtta yer alan 16 16'şer dakikalık iki uzun form eserden biri olan... Roku seçtiğimiz bir sekansın ardından yine iki uzun form eserinden müteşekkil bir albüme İngiliz müzisyen Gable Miller'ın Illuminate'ine yer vereceğiz. Eski piyano ile başlayıp yumuşak gitar ve yaylı sesleriyle nefes alıp veren bu ambient kayıtta yer alan Floodlit'den bir kesit de az sonra açık radyoda olacak. Fransız elektronik prodüktörü Montcorp Mahlaslı Paul Regenbaugh ile devam ediyoruz. Müzisyenin yeni uzunçaları They Fall But You Don't'u oluşturan parçalar... ...ilk kez 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin hayatını kaybettiği... ...Paris'teki bataklan katliamının gerisi şekillenmeye başlamış. E, müzisyen alameti farikası olan iğneli ses dokularını ve keskin mekanize ritimleri... ...önce öfke sonra sağlama hislerini su yüzüne çıkarmak için kullanmış. E, bu kayıtta yer alan Viver Part Dönün ardından... Benzer bir ses skalasını kullanan Berlin Menchel'e deneysel müzisyen Penn Pan etiketini ayınladığı ve dünyanın dört bir yanında icra ettiği doğaçlama canlı performansları bütünsel bir şekilde birbirine lehimleyen Lack kaydından Act of the Empress'a kulak vereceğiz. Geleciki seçkimizi Londra sakini her Mahlaslı deneysel prodüktör Luke Young ile kapatıyoruz. E, Young 2015 tarihli o senenin en iyi albümler listelerinde de yer edilen Olympic Mass kaydında tutunduğu noise ve drone köklerini yeni kısacaları World in Action'da daha ritmik tarlalara taşımış. E, bu kayıttan seçtiğimiz Blue Scene ise 9 dakikalık süresi içinde üflemeliler ve perküsyonların inşa ettiği bir ses mahzelerinin içinde 4 dönmekte. Program kayıtlarına 13melekradyo.tambur.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. <Gülüyor>